Dünya hayatının süsüdürler. Ebedi kalacak faydalı işlerse en iyi şekilde mükafatlandırılacak ve en iyi arzular onlardır. Cahiz for canna, the garden of paradise. Ha is for hajj, the blessed pilgrimage. Ha is for khatim, the seal of the prophethood given to the prophet. Muhammad صلى الله عليه وسلم.